aşıklar hak yolunda sadıklar büyük bir günün arifesindeyiz. Bu gün miracın Nebi'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kuvveti ilahi ile maşallah bir anda götürülüp Allah'ın arşında cevelan ettiği kürsü üzerine ayak kapısıyla bastığı ve Resulullah'ın ayak parının tozu ile Kürsü ilahiyenin sütlendiği gecedir. Her nevinin bir miracı var, her müminin de bir miracı vardır. Hz. Musa aleyhisselamın miracı Tuğur'da, Yunus peygamberin miracı balığın karnında, Hz. İbrahim aleyhisselamın miracı Nebut, aleyhullahı nara atlığı <gülüyor> vakitteki anda, İsmail aleyhisselamın miracı, hak yoluna kurban olduğu vakitte başını bıçak altına verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miracı da Allah'ın arşının fevkinde vea mekan aleminde hak ile buluştuğunda Fekâne kâbe kavzeyni ev'inna sınırına mazhar olduğundadır. Müminlerin miracı da namazdadır. Namaz, kıldığımız namaz müminlerin miracıdır. Başına sertaj ile ve namazına daim ol. Ve geceleri Allah huzurunda kaim ol. Lisanından yalanı, iftirayı, kötü söylemeyi, şetmi, sebi ve boş konuşmayı terk eyle, lisanını zikrullah ile süsle. Gözünden gaflet perdesini kaldır, cemalullahı görmeye layık kıl. Gönlünü kötülüklerden tathir ile Hak sevgisine layık kıl. O vakit bir ihracın olacaktır.